nın bir yanı. sunan <gülüyor> Muammer Ketencioğlu. Sevgili dostlar, hepinize merhaba, iyi bayramlar. İstanbul'da bugün afyon soğuğu var diye başlamaya karar vermiştim. Öyle başlıyorum. Hakikaten dışarıda afyon soğuğu var. Neden afyon soğuğu? Pek bilir. Pek meşhurdur afyon soğuğuyla. Buradan nereye bağlayacağım? Bugün afyon türküleri üzerine konuşacağız. Afyon türküleri dinleyeceğiz. 1950 ve 73 yılları arasında yapılan çeşitli arşiv kayıtlarından gerçekten çok kayda değer, çok özel örnekler dinleyeceğiz. Ee, elimizde 3 CD'lik bir albüm var. Ee, Afyon Türküleri, Afyon Eğitim Vakfı yayınları olarak 1950-73 arşiv kayıtları diye bir e, alt başlığıyla. Ve e, bu çalışmayı borçlu olduğumuz <gülüyor> sevgili dostum, sen başkalarıyla beraberiz. Ee, merhaba Seincim, hoş geldin. Merhaba Muammer. Ee, nereden başlamalı bilmiyorum. Aslında dışarıda konuşurken e, şöyle insanın içinden aşağılardan yukarılara doğru gözlerine doğru bir sıcaklık yayılır. Ee, yalnızca eskileri konuşmanın <gülüyor> Eski günleri eski, insana, eski insanları anmanın bir nostaljisi değildir bu. Gerçekten e, o zamanları e, hissetmenin, tahayyül etmenin e, ortaya çıkardığı bir e, özlem duygusuyla da, e, bir sevgi duygusuyla da, yani o insanlara, o zamanlara karşı duyulan bir sevgi duygusu da bu işin içinde. Dolayısıyla e, ben hafta sonu Afyon türküleri e, üçlü CD'sinin içindeki çok geniş donanımı, çok geniş e, bilgi birikimini hatmetmeye çalışırken, öğrenmeye çalışırken memleket sevgisinin insan sevgisinin e, insanlardaki e, olumlu anlamda kullanıyorum. Ağır e, adam olma özelliklerinin e, lafı dinlenir olma e, söylediği her sözü dikkatle söyleme özelliğini bir kez daha e, algıladım, bir kez daha öğrendim ve e, ilk memleket sevgisinin e, bu kadar derin izler bırakabileceğini insanlarda yeniden öğrenmiş oldum. Çünkü metnin içinde hep Afyon'umuzun, Afyon Karahisar'ımızın e, e, tamlamaları geçiyordu. Bunları okurken duygulanmamak mümkün değildi. Evet, biraz çok konuştuk ama... E, bugün... Üç yasiyetle ilgili... E, ağırlıklı olarak konuşacağız. Çünkü... E, 50-73 yılları arasında... Hatta 50 ve 85 yılları arasında... E, Afyon'un... E, o zamanki yaşayan kültürünü... Müzik kültürünü temsil eden... Üç değerli müzisyen bunlar. E, aralarından... ikisi öldüğünde... Peki e, Hulusi Yamanar ve e, Cemal Altıniğne'den bahsediyorum. E, yalnızca bu üçlünün, üç silahşörün e, Abdullah Uluçeli'yi sağ kalmıştı ve 73'te bir kayıt yapmışlar. Biraz o kayıt zamanından bahsedelim. Ondan sonra o kayıt dinleyelim Hüseyin'ciğim. E, 1973 yılında <gülüyor> yapılan bu kayıt... Afyon'daki e, kültürel ve müzik e, ortamının en güzel e, ifadelerinden e, bir tanesi. Çünkü e, o dönemlerde Afyon'da e, kültür ve sanat evlerde yapılan etkinliklerle devam ediyormuş. Ve bu evlerde yapılan etkinlikler e, klasik anlamda Afyon türkülerinin otantik anlamda daha doğrusu tavır, uslup ve eda açısından en güzel örneklerini ortaya çıkartıyor. Gezek diyoruz değil mi bunlara? Yani bütün Anadolu'da söylenildiği gibi gezek deniliyor ama bunlar böyle bir gezek esprisi adı altında yapılan şeyler değil. E, müzik adamların e, her zaman e, müziği icra edebilmek için daha rahat ortamlar yaratmaya çalışmaları diye tabir etmek lazım. Hani Baskın değil bu gecelerde. Hayır ]lerde. bu gecelerde gerçekten tek dinlemek amaç dinlemek daha baskın. baskın. Da, Tabi dinlerken de o zamanki işte Afyonlu şair Osman Atilla'nın söylediği bir şey var. Ee, bu kayıt içinde de şey yapıyor geçiyor. Yani biraz rahat e, sanatçı adam der ki işte Osman Atilla biraz rahat olmak zorunda. Onun için de birazcık. ...işte alkol alırlar bir kadeh... ...veya yarım kadeh... ...böylelikle rahatlarlar... ...bu gecelerde de bu tip espriler var... ...dağıtırma zaman... ...tabii, Dağıtılmaz de... ama. tabii kesinlikle mi? yani... ...son derece... ...kaliteli geçen akşamlar... ...sarhoş olunmayan akşamlar... ...ve bu adamların... ...hepsi keyif adamı... ...hemen yeri... ...aslında söylenecek çok şey var ama... ...yeri gelmişken söyleyelim... bu. ...biraz sonra detayına gireceğiz... ...Cemal inenin terzihanesinde e, de sık sık yapılıyormuş bu geceler... ...ve oraya her isteyen elini sallaya sallaya giremiyormuş... ...yani belli e, ahlaki değerlere sahip olan... ...oturup kalkmasını bilen, konuşmasını bilen... E, ...icabında zaman zaman kadınların da yer aldığı değil mi? Evet. E, ...geceler yapılmış... Ben... Önce o zaman 73. Ee, evet söyle sözünü kestim. E şimdi bu gecelerin bir özelliği var. Cemal Altın yine e, gündüzleri çalışır, akşamları da kesim yaparmış. Kesim yaparken daha sakin ve daha e, rahat olunması gereken saatler. Fakat bu saatlerde e, yemek saatinden ve işte akşam işte 10 civarında 9 civarında kışa göre yatsı namazından sonra terzanesinde toplanılıyor. Ya. Bu terzaniye gelebilmek için dönemin valisi, işte garnizon komutanı veya işte milletvekilleri falan can atarlarmış. Aman bir Cemal Usta'nın işte terzanesine biz de kabul edilebilsek. Yani vali olmak, milletvekili olmak falan yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü oraya gidip de bu bu sohbet esnasında yüksek sesle bile kahkaha atmak, gülmek Gece sonunda işte sen bu toplantılara bir daha katılma burası sana göre değil. hani gibi adama hiç acımadan söylüyorlar yani. Oğlum. Affetmiyorlar <gülüyor> çünkü ahlaki değerler her şeyin önünde. Evet dinleyelim o zaman e, önce bir anons gelecek değil mi? Anonsu yapan e, kaydı yapan e, şahıs sanıyorum değil mi? E, Osman Bey değil, bu kaydı yapan kişi kendi ismini de söylüyor. Bacıoğlu Sabri lakaplı, Sabramcanın sesi. Bunlar TK25 Guründik teypleri o dönemlerde işte bu toplantıları kayıt yaparlarmış. Makara bir, teypler değil mi? Evet, yine bir ev toplantısında Sayın Osman Ünver'in, o dönem Muski Cemiyeti Başkanı kendisi. O dönemde onun evinde de bu toplantılar son dönemlerde, 70'li yıllarda artık Cemal Üstü ölünce ...yapılan toplantılardan bir kayıt. Dinleyelim. Önce onun soru... E, Afyon'un en sevilen türkülerinden... ...benim de en çok sevdiğim... ...türkülerinden biri olan çemberim... dalda kaldı. Hani bugün... 11. 1. 973 günü... ...Müdür Osman Bey'in evindeyiz. Hacı Abi Mehmet Köse... ...Osman Bey ev sahibi kendisi... ...Şekerbank Müdürü... ...Hasan Bey... Bizim Uluçelik Başhafız Abdullah, Ömer Yarşi, Bacayolu Sabri hep beraberiz. Efendim bugün ömrümüzün nadide günlerinden bir tanesini Sayın Osman Bey sayesinde Osman Bey'in evinde Osman Bey'in sayesinde dedim Osman Bey'in evinde toplandığımız için söylüyorum Fakat Osman Bey'in evinde bize bu yaşatan e, Çok çok muhterem abilerimiz var Bunlar Sayın Kösoğlu Ahmet abim Sabri Bey Hafız abimiz e, Sazenlimiz Ömer Yarşi Eh bendeniz Şekermak Müdürü Hasan şu günümüzü cuş ederek gün etmeye çalıştık. Allah cümlemizi bir daha bugünlere nasip etmesi için e, dua ederek şu anımızı kapıyoruz. İnşallah bir gün gelecek. Bunun tekerrürünü daha iyi bir şekilde yapacağız. Hepimize hayırlı geceler dileyim. Müsaadenizle. Bana yine yok, yok We're Yanmam kara kara da vay vay. Gelme yüzü. Sevgili dostlar Tuna'nın bir yanımda sevgili Hüseyin Başkaden'le e, Afyon Türküleri üzerine konuşuyoruz. Ve e, Afyon Türküleri'ni en iyi yorumlayan belki en önemli ses olarak kabul ettiğimiz Abdullah Uluçeli'nin sesinden 1973'te yapılmış bir kayıt. Çemberim daldı kaldı dedik. Bir iki türkü ile ilgili bir iki dipnot ekleyelim. Çember eğer egeli olmayanlar belki bilmeyebilir. Ee, başa kadınların taktığı yazma diyebiliriz değil mi? Evet e, bu türküde e, hemen kısa anekdotlar e, sö Tabii. söyleyeyim dinleyenlere. E, bu türküde e, bir özelliği var. Bu bir kadın zeybek havası. Afyon'da kadınların oynadığı bir zeybek. Burada çemberim dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı. Yıkılası meyhane, serhoşum nerede kaldı e, diye... ...kadının e, meyhaneye bir bedduası var... E, ...kocasını o kadar çok seviyor ki... ...sokaklara ileniyor... ...taşlara ileniyor... ...nerede kaldı falan diye... ...eskiden Afyon'da... E, ...bu CD'de de... E, ...çalan... E, ...bağlamayı çalan... ...o zaman daha genç olan bu Uluçeli'nin falan... E, ...çırağı sayılan... ...yakında da onun CD'sini hazırlıyorum... ...işte bitti demosu o Aha, çıkacak... Yaşa. ...Ömer Yarşin'in bana anlattığına göre... Ee, eskiden Afyonlu erkekler eve gitmeden önce meyhaneye gidip e, iki tek atıp işte biraz rahatlayıp günün stresini atıp eve öyle giderlermiş. Evde evet. işte e, kavga çıkmasın falan diye. Bu gidip gelmeler herhalde bazen uzuyor. <gülüyor> Böyle bir türkü. Ee, hikayesine... Aslında özlem yani. Evet, yani aslında kadının Kocasına duyduğu özlemi ve sevgiyi ifade eden Tabii. çok önemli bir Türkiye Afyon'da. Şimdi e, bugün üç önemli insandan bahsedeceğiz demiştik. Çünkü bu e, hazırladığın CD'lerin e, üçü de birer birer o insanlara atfen yayınlanmış. Onların kayıtlarını içeriyor. Abdullah Ulu Çelik, e, Cemal Altınıyne, kadın terzisi Cemal Altınıyne ve e, Keman Ustası. ...Hulusi Yemener. Şimdi Abdullah Uluçerik biraz başlayalım. 1903-86 yılları arasında yaşamış... E, ...Afiyon Türklerinin en otantik üstüpla okuyan sanatçılardan ve... ...aynı zamanda e, TRT repertuarına e, Abdullah Uluçerik'in e, verdiği türkü sayısı çok fazla. Şimdi... Ee, Ankara Yurtan Sesler'de pek çok türküsü okunmuş... Asıl mesleği kunduruculukmuş. Arkasından tabii aynı zamanda müezzinlik de yapmış. Ve sanıyorum buradan emekli olmuş. Ben böyle genel bilgileri aktarayım. Ondan sonra sözü sana bırakayım. Şimdi bu üç kişinin en önemli özelliği şu. Osmanlı döneminde 1900' yıllara gelmeden önce Afyon'a bir Reşat Hoca isminde saraydan işte sürgün edilen bir e, müzisyen geliyor. Evet. Aslında sürgün demek doğru değil. E, Afyon sürgün yeri. Yani saraydan veya benzeri işte sebeplerden dolayı tercih edilen iyi yerlerden bir tanesi. Hani soğuk olduğu için Afyon'a gönderiyorlar. Hocam? <gülüyor> Ölümlerden ölüm denilince böyle bir espri de var. E, tabii Reşat hocanın kardeşi e, bir hemşire. Afyon'a gönderiliyor. O da kardeşini yalnız bırakmamak için Afyon'a geliyor. Çok önemli bir müzisyen. Afyon'a geldiği zaman boş durmuyor. Reşat Hoca o dönemde 7-8 kişilik gruplar halinde müzisyenler yetiştirmeye başlıyor. Bu daha sonra işte Halk Evi ne kadar uzanan Afyon'daki bir musiki geleneğine dönüşüyor. Ve o dönemdeki işte gelenek ve o çalışmaların ürünü olarak da en önemlisi Hulusi Yamaner ve Abdullah Uluçelik ortaya çıkıyor. Yine bu toplantılara ve bu çalışmalara Cemal Altın İğne'nin de katıldığını yaptığımız araştırmalardan anlayabiliyoruz. Çünkü özellikle Uluçelik'in makam ve müzik bilgisi, işte usul, makam ve genel müzik bilgisi okuduğu eserlerden de anladığımıza göre çok teferruatlı ve gerçek anlamda özel bir musiki eğitiminden geçtiğini bize gösteriyor. İstanbul'daki standartla yakın bir... Kesinlikle. Biraz. Kesinlikle ve zaten bu üç kişi merhum Muzaffer Sarı Söze'nin Afyon Türküleri konusundaki kaynak kişiler. Hatta bunlardan önce Ahmet Sivris Tepe, Tepe. Tılı Murat lakaplı Afyonlu ee, bu dönemin öncüsü olan Afyon türkülerinde iki kişi daha var. Ee, bir kişi daha var. Saatçi Dede rekaplı Neyzen Fevzi Dede. Hatta bu Neyzen Fevzi Dede Afyon'da Mevlevilik vardır. Galata Mevlaniyesine geldiği zaman e, ne, e, meşhur Neyzen Tevfik'in ney hocalığını yapıyor? Ee, burada Mevlaniye geldiği zaman Tevfik, e, de, işte, Mevlaniye Geç gelmesi veya çeşitli sebeplerden dolayı Mevlana'dan çıkartılıyor. O da kapının arkasından Neyzen Tevfik de ne derslerini dinlermiş. Dersler bittikten sonra ona neyi öğreten kişi Afyonlu işte Neyzen Fevzi dedi. Saatçı <gülüyor> dedele kapla. Afyon'da böyle bir kültür var. Ve böyle bir musiki birikimi var. Ve bu musiki birikimi halk müziği ya da Klasik Türk müziği diye ayrılmıyor. Sadece ha, onu, onu da yiyecektim ben de. Yani gerek, e, yalnız Afyon'da değil bu. E, Anadolu'nun her tarafında böyle yani 20. yüzyılda. E tabii yani bu gayet normal bir şey. Çünkü e, klasik Türk müziğindeki bir e, eserin makamına Hicaz denilmiş. E, Türk müziğinde, e, halk müziğinde ise Garip aya denilmiş. E, ha, bunlar biraz sonradan sınıflamalar sadece... gibi geliyor bana. E öyle ama üslup açısından da e, hiçbir sadece uslu açısından bir fark var. Başka evet. bir şey yok. Çünkü biz ben İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunuyum. E, biz... Seni sizi anıtmaya da unuttuk tabi. <gülüyor> Afyon <Afiyet olsun. gülüyor> <Sofiyon gülüyor> Türkleri daha önemli bizim için <gülüyor> şimdi. E, biz burada repertuar pardon solfej derslerinde Hicazkar makamını eee bize Uzerken. işte incelerken evet örnek olarak bir klasik Türk müziği eseri yerine Afyon'un ortasında kalesi e, türküsünü Hicasker makamını örnek olarak verirlerdi. Biraz sonra dinleyeceğiz zaten. Biraz evet. sonra dinleyeceğiz evet. Ama önce Fadik türküsü ya da Hazin Hazin evet. diye bir e, türkümüz var. Kaynak kişi tabi ki Abdullah Uluçelik evet. derleyen e, Sarı Sözen, Muzaffer Sarı Sözen evet. 40 Zeybek diye geçiyor bilgilerde. Ve bu yörenin karakteristiğini gösteren en önemli türkülerden biri diyelim. Ee, bir e, güzelleme galiba değil mi genel olarak? Şimdi bu Türkiye'ye dair e, en önemli anekdot şu. E, Afyon'da e, Fadik diye Afyon tabiriyle bir yosma var. Evet. E, bu çok güzel bir kız. E, ve e, işte e, tabiri caizse e, gezek veya toplantılarda o dönemki gençlerin hizmet eden, rakı sunan bir e, görevli, hizmetli e, ve bütün gençler herkes yaşlısından e, şeye, e, gencine evet, bütün herkes bu fadiye şey duyuyor bir sevgi duyuyor, aşk duyuyor e, anlatılanlara türkünün sözlerinde de on paralık fadik falan diye geçiyor, on parayla da o, o dönemde işte e, şey Beraber olunduğu falan gibi Hı. böyle bir espri katılıyor. Tabii bunun ne kadar gerçek ne olduğunu bilinmiyor. Tabii bunlar şey özlemlerle alakalı bir şey biraz da. Evet, o zaman yine e, Abdullah Uluçelik'in sesinden ve arkadaşlarından söz arkadaşlarından hazin hazin türküsünü dinleyelim. a um... Tabi bu türkü, e, Afyon türküleri genelde en az 5-6 dakika sürüyor. Burada e, o dönem Afyon'un işte kitapçıkta da yazdığı gibi hatta Cevdet Çağlay'la rahmetlik e, mukayese ediyorlar Afyonlular. Hulusi, Hulusi Yamaner'in Yamaner bir keman taksimiyle 8 dakika 9 dakika sürüyor. Tabi programımızın süresi kısa olduğu için kesmek zorundayız. Bu anekdot da burada verelim. E, Afyon türkülerinin en önemli özelliği ise ee, bu kadar yavaş çalınmasının e, bu türkülerin hepsi oyunlu. Afyon'da oynanan zeybek son derece yavaş çalınan bir müzikle oynanıyor. Ee, oynanan oyunun özelliği ise e, belden yukarısı oynuyor. Belden aşağısı kesinlikle oynamayan öz özellikle omuzların, kolların ve başın son derece ee, figürlerinin baskın, oldu baskın olduğu bir oyun tarzı. Aydın'da tam değil mi? Aydın'da evet. Afyon'la e, benzeşen şeyler var tabi ama Afyon karakteristik olarak yan yana konulduğu zaman çok fark eden bir Zeybek havasını içinde barındırıyor. Tabi bu Zeybek havasına e, en güzel örneklerden bir tanesi de dilerseniz e, bu türkünün hemen arkasından e, Dambaşına asada koymuş eleği. Kalbure, evet. evet. Kalbure <gülüyor> afyon tabiriyle. O türküyü dinleyelim. Daha güzel bir lezzet alacağımızı düşünüyorum. Bir küçük detay mesela kadın zebeği e, dedik. Hı hı. E, çemberimde aldı kaldı ya. Bunlar oldukça ağır zebekler. Genel olarak zebek literatüründe kadın zebekleri hızlıdır. Yani gidin Eskişehir'e gidin işte e, Burdur'a şuraya buraya. Kadın zebekler her zaman daha hızlı olmuş ama afyon da ...kadın zeybekleriyle erkeklerin oynadığı zeybekler arasında önemli bir ritim farkı yok. Doğru mu? Yani bunu şöyle ifade etmek daha doğru olur. Buralarda tabii kriter olarak alınan şeyler nedir onu dikkate almak lazım. Ben bu CD'de bunu ön plana çıkartan bir örnek yaptım. Bu adam başını asada koymuş türküsünden sonra... Bunu konuşacağız. Afyon'un ortasında kalesi türküsünün bir radyoda çalınmışını Abdullah Uluçelik tarafından söyleniyor hmm. radyoda. Muzaffer Sarı Söze'nin yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'nda. Ee, bir de aynı türküyü Afyon'daki kendi işte e, toplantılarında söyledikleri tavır üslubu e, sergiledim. Yani sonradan e, biraz farklılaştırılmış... Evet çünkü ölçütler bu, diyebiliriz belki bugün şunu kesinlikle açık bir şekilde ifade edebilirim Mozart'ı, Beethoven'ı, Bach'ı, liste anlamak için ne kadar bir kültür gerekiyorsa Anadolu türkülerini de gerçekten anlayabilmek için onları değerlendirebilmek için ciddi bir kültür gerekiyor. Anladım. Yani bu Anladım. iş bu kadar. kalıp derleme yapmakla. Bu iş olmuyor gerçekten <gülüyor> olmuyor. Anlıyorum. Şimdiden başına asa koymuş galbırı, ben egil olduğum için <gülüyor> yadırgamıyorum bu sözcüğü, kaynak kişisi yine Abdullah uluçelik derleyen Sara Sözen. No, yeah. no, Tabii e, tamamını çalarsak e, vaktimiz kalmayacak. Bu giderle giden önemli bir Afyon türküsü. Bu üç türkü de Çemberim Dal'da kaldı. Hezin hezin gir kapıdan, dambaşını asada koymuş. Ve şimdi çalacağımız, biraz önce bahsettiğim uslup açısından önemli olan Abdullah Uluçeli'nin okuduğu Afyon'un ortasında kalesi. Afyon'un tabiri caizse İstiklal Marşı gibi olan türküleri. E, şimdi... Ee, önce türkünün bir hikayesi var mı? Onu bir şey yapalım veya onu e, anlatmayalım. Vardır, Şimdi Bu Asyonlu sana sanatçı Abdullah Uluşelik ve saz arkadaşlarından bir Asyon söküsü bilmeyeceksiniz. Asyonun ortasında kalesi üzerinde vardır Kızlar Kulesi. Şimdi biz girelim. Şimdi e, konuşacağımız e, türkü Afyon'un ortasında kalesi. E, buna dair çok özel hikayeler var. Fakat e, bu türkünün e, konusu olan kişiler hala Afyonda yaşadıkları için Ö yüzden değinmeyelim bu konu Evet abi. bu o, türkünün hikayesine değinmek istemiyorum Çünkü hikayesi çok acıklı bir hikaye onlara saygıdan dolayı e, ben bunu aa, kitapçıkta da değinmedim burada da anlatmak istemiyorum e, illaki yıllarda başka araştırmacı arkadaşlarımız muhakkak bunu anlatırlar e, burada bu türküde biraz önce bahsettiğim gibi e, hani Biraz önce sen de söyledin ya Eskişehir'de çalınan türküler veya diğer türkülere dair konuşurken bir şey söylemiştim. Evet. Radyoda çalınanla otantik olan arasındaki farklar türküleri değerlendirirken bu kıstasa çok dikkat etmek lazım. Şimdi Ulu Çelik'in çok bu konuya özel bir örneğini sunacağız. TRT'de Ulu Çelik'in yurtdan sesler... Eştiğinde... Işte, Evet eşliğinde söylemiş olduğu TRT yorumu ve hemen arkasından da Afyon'daki yorumunu çalacağız. Aslında bu sivil müzik geleneğinin ee, bana sorarsan tükenişiyle ilgili bir e, belge aynı zamanda. Kesinlikle doğru. Afyonlu mahalli sanatçı Abdullah Uluşelik ve saz arkadaşlarından bir Afyon dinleyeceksiniz. Afyon'un ortasında kalesi üzerinde vardır Kızlar Kulesi. Thank you. ki introda da anlaşıldığı gibi son derece biraz sonra dinleyeceğimiz kayda göre hızlı, daha köşeli bir uslup var. Çalanlar, arkadakiler, yurtan Sesler Korosu'nun önünde çalan saz heyeti Afyomuski Cemiyeti'nin bağlama takımları. Onlar bile o zaman işte radyodaki şef olan merhum Muzaffer sözün isteği üzerine böyle çalınması isteniyor ve bu şekle dönüyor türkü. Öyle buyurmuş yani. Neden niye hikmetse, neden hangi mantıkla böyle bir e... herhalde o da e, bazı şeyleri kamufle edebilmek için e, ve hataları belki de bilemiyorum. O dönemki şartlar neyi gerektiriyordu. E, ama Türk'ün gerçek uslukte ve otantik şekilde söyleniş tarzı şimdi çalacağımız bu kayıtta e, saklı. Dinleyelim. 국민 from Yeah. Mm -hmm. Afyon'un 1986 yılında kaybettiğimiz en önemli seslerinden Abdullah Uluşel'in sesinden dinledik ve e, program boyunca zaten hep onun sesini duyurduk. E, Cemal Altini ve Hulusi Yemener'e tabi değinmeden edemezdik ama onların e, doğrudan çaldıkları parçalara sıra gelmedi açıkçası. Şimdi e, program biterken e, asıl ne yaptığını bir soralım. Pekala. Yani bu, bu merak nereden oluştu? Zaten profesyonel mesleğe müzik herhalde. Birazcık çok kısaca dinleyiciye e, kim olduğunu bir konuşalım. Size başka demin. Ben e, Afyonluyum. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. E, burada Türk müziği eğitimi aldım. E, işte, dinleyenler beni açık radyoda Afyon Caz Festivallerini ve Afyon Klasik Müzik Festivali'ne Yapan işte gazeteki ta tabirleriyle e, tanıyorlar. Evet, doğuşa tanıyor. değil. Medyada epey bir şey çıktı bildiğim kadarıyla bu festivallerle ilgili. Tabi bizim de zamanımız kalmadı onlara değinme. Evet, işte bu CD'leri yapmaktaki <gülüyor> amacım e, işte bir müzisyen olarak müzik kalitesinden daha çok açıkçasını söylemek gerekirse beni etkileyen en önemli şey. Merkez e, tarafı. Evet, birincisi belgesel yönü, bu kültürün kaybolmaması ve bu CD'lerin içerisinde herkesin bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. Benim bulduğum şeyler ise müzikalitenin ötesinde bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Ben bu insanları çok seviyorum. Çocukluğumdaki ve işte, e, ilk gençlik yıllarımdaki tanıdığım gerçek afyonlu e, karakterini yansıtan insanlar... Son derece dürüst, ahlaklı, küçüklerine e, sevgiyle, büyüklerine saygıyla yaklaşan, işte kaybettiğimiz birçok değerleri simgeleyen insanlar. Hatta şimdi çalarken bile duygulanıyorum. Gözlerim dolu dolu oluyor. O kadar anekdot var ki e, bu üç şahıs çevresinde anlatılan, belki başka bir programda da e, bu anekdotları diğer türkülerle beraber aslında e, aktarabiliriz diye düşünüyorum. Biraz zaman geçtikten sonra. Çünkü çok Aa, e, söyleyemediğimiz çok şey kaldı. Evet yani o kadar çok özellikleri var ki hemen bir şey aktarayım. E, bu insanlar e, fakire fukaraya tabiri caizse birçok insana e, bizim deli diye tabir ettiğimiz insanlara cüzdanlarını uzatıp ihtiyacın kadar içinden al diyen e, aç kaldıkları zaman evlerine gidip onlar haberi olmadan kapılarına yiyecekler, içecekler. E, bayramlar, seyranları geldiği zaman onları hiç unutmayan e, birçok özel karakteri ve değeri içinde barındıran insanlar. Bunlar beni daha çok çekti müzik kalitenin ötesinde. Evet, şimdi toparlayacağız. E, bu CD'lere ulaşmak isteyen Afyon Eğitim Vakfı'na da dolayısıyla e, destek vermek isteyen dostlarımız nasıl ulaşacaklar. Şimdi bu CD'leri Afyon Eğitim Vakfı'ndan temin edebilirler. Fakat İstanbul'daki dinleyicilerimiz için ben kendi cep telefonumu vermekte sakınca görmüyorum. 0532 371 1788 0532 371 17 88, -88 numaralı telefondan doğrudan Hüseyin Başkademli konuşup makbuz karşılığında Afyon Eğitim Vakfına yardım makbuzu karşılığında bu CD'leri 60 Türk Lirası onu da belirtelim buradan değil mi? E, evet yani bu bir yardım amaçlı olduğu için 3 CD'li ve kitapçıklı olan bu e, belgesel e, ürüne sahip olmak isteyen kişiler bana ulaştıkları takdirde ben postayla ve, veya diğer yollarla makbuzları karşılığında kendilerini ulaştırabilirim. Çok teşekkür ediyorum e, sıcaklığını, bilgimini ve e, yaptığın bu malzemeyi en başta bizimle paylaştığın için e, benim için büyük onurdu konuk etmek seni. Açıkçası e, açık e, radyoda e, sizlerle ve açık radyo dinleyenleriyle özel insanlarla bir arada olmak benim için de mutluluğun ötesinde gerçekten büyük bir onur. Bunu her zaman belirtiyorum. Şimdi program sonrasında yine telefonun başında da olacağız. E, benimle veya Hüseyin Bey ile konuşmanız mümkün. E, 0212 296 23 89 0212 296 23 89 numaralı telefondan e, bize ulaşabilirsiniz 20 dakika. E, bir hafta sonra görüşmek üzere barışa aynı zamanda teşekkürler. Cinco da te bay bay. Sunanın beriani Yui daina yui Muammer Ketencioğlu